Şimdi, buradan da o zaman telakisi de bu. Zaten dikkat edersin Satyamızın, birkaç tane söyleyeyim. 10. asrı kadar, miladi 10. asrı kadar tazavuh ta tabirleri vardır, e, şiirleri vardır. Hep şiş, şiş, şeriat'ten bahseder, Hep, şiş, şeriatı iyi tatbik edin, namadı iyi kılın, doğru kılın. Hep e, şeydi, 10. asrıdan, miladi 10. asrıdan sonra, Veyahut on bin. asrına sonra tasavvufda aşk arkadaşlar ver vermezler. Bu da bir tekamüldür. Bu da bir tekamüldür. Şer'i emirler zaten yapıl yapılmaya mecbur. Şer'i Şer mutlaka yapacağız. O Allah'ın bize verdiği şeyler ama emanet miydi? Onu, onu şimdi göreceğiz. Ee, o zamanki telakki o. Hatta tasavvuftan e, maksatta o. Şer'i emirlerin yerle yerince yapılması ama şimdi o terkede değişti bir dakika.